Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben program sunucunuz Işıl Karayelmaz, Teknik Masa'da Selahattin Çolak bize destek veriyor. Bugün e, insanlar olarak en fazla temas ettiğimiz türlerden birinin yaşam koşullarından bahsedeceğiz ve bunu bir film üstünden yapacağız. Filmin adı Köpek Filmi. Türkiye'deki sokak köpeklerinin yaşam mücadelesini anlatan bir belgesel bu. Ve konuğum şu an stüdyomuzda bu filmin yönetmeni Cem Hakverdi. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Cem Hakverdi aynı zamanda bir akademisyen. Bilgi Üniversitesi'nde, İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi Ve bir belgeselci. Son belgeseli e, köpek filmi. ilk gösterimi de geçtiğimiz ay yapıldı. Nisan ayında İstanbul Film Festivali'nde yapıldı. Doğru. E, ve henüz Türkiye'de bir kere gösterildi. O yüzden dinleyicilerimizin çoğu herhalde henüz izlememiştir. E, yalnız bir e, şansınız daha var izlemek için Yarın Oda. E, evet. ikinci gösterimi Yarın Yapılacak Köpek filminin Kadıköy sinemasında saat 9'da akşam. E, filmin sosyal medya hesaplarından da e, takip edebilirsiniz. Gösterimin bilgilerini, bilet alımı ile ilgili bilgileri de orada bulabilirsiniz. Detaylarını bugün kapatmadan tekrar... ...hatırlatırız. Evet. Köpek filminin... ...dinleyicilerimizin... ...izlemediğini söyledin ama... ...Açık Radyo dinleyicileri... ...Ekim 2017'de... ...aslında Köpek filmiyle ilgili... ...Kara, Maske, Zeytin ve diğerleri diye... ...Açık Radyo beni burada ağırlamıştı tekrar. Ayı, süper. Evet, Ömer Madre'nin programında... ...Can ile beraber. Aslında sanırım izleyicilerimizin... ...belki de bir kısmı, belki de önemli... ...büyük bir kısmı aslında biraz aşina konuya. Onun için tekrar evet. teşekkür ederim. Beni burada... O sürecin sonunda artık bir gösterim öncesinde bitmiş bir projeyle burada ağırlamak ağırladığınız için çok mutluyum. Süper olmuş bir tamamlanma gibi olmuş hem öncesi şimdi de sonrasını konuşalım. Bir de bu, bu, bu süreçte neler değiştiğini de tabii konuşabiliriz bugün. Ee, şimdi bu film birçok açıdan bence çok çok önemli. Ee, birincisi Türkiye'de sokak köpekleriyle ilgili yapılmış ilk belgesel film. Doğru. Ee, ve hani bu kadar sokak köpekleriyle iç içe yaşadığımız bir ülkede daha fazla bu konuda aslında belgesel olmalı. Ee, o yüzden tekrar eline yüreğine sağlık. İyi ki yapmışsın bunu. Çok teşekkür ederim. Peki senin bu filmi çekme amacın neydi? Nasıl bir etki yaratmak istedin insanlar üstünde? Oradan başlayalım. Hı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Biraz önce söylediğin cümle o kadar haklı o kadar doğru bir cümle ki çok fazla temas ediyoruz. ...mahalle sakin olarak konumlandırdığımız... ...aslında ya da konumlandırmamız gereken... ...köpekler var... ...çok yakın çevremizde... ...kapımızdan çıktığımız andan evlerimizde... ...hatta daha doğrusu... E, ...fakat biz onlara çok büyük haksızlık ediyoruz... ...yani birçok açıdan haksızlık ediyoruz... E, ...şiddet görüyorlar... ...şehirler yaşam merkezlerinden uzaklaştırılıyorlar... ...tecavüze maruz kalıyorlar... ...açlıktan, hastalıktan ölüyorlar... ...ya da hapis hayatı yaşatıyoruz onlara... E, ...bir kere... Şu da çok önemli bir tarafından bunlar yaşanırken biz bu köpeklerin çok önemli bir kısmını sadece kendi alanımızda kendi çevremizde gördüğümüz kadarıyla değerlendirebiliyoruz. Oysaki ki ben mesela işte ne bileyim Kadıköy'de oturuyorsunuzdur sadece Kadıköy'de bir takım sokak köpekleri görüyorsunuzdur ve sokak köpekleri sizin için o anlama geliyordur ama çok böyle yerleşim merkezlerinden uzaklaşmaya gerek kalmadan belki başka ilçe merkezlerinde bile hayvanların durum. ...aslında o kadar iyi olamayabiliyor ki büyük oranda da değil zaten. Ee, bir şeyler görmüyor değiliz, görüyoruz. Sosyal medya aracılığıyla bir sürü bir şeye tanık oluyoruz. Sosyal medya bu haliyle iki var aslında. Ama gördüğümüz şeyler genellikle hayvanların o sefil, perişan, şiddet görmüş, vahşet görmüş... Işte ...kolunun, bacağının koptuğu, yaralandığı haller maalesef... Benim bu belgesele başlamadan önceki sokak köpekleriyle ilgili neler var? ya Bir bakayım dediğim zaman aslında karşılaştığım şeyler genellikle bunlar oldu. Son birkaç aylardır diyeyim artık. Daha iyi şeylerin paylaşılmaya, daha olumlu, daha bir şeylerin düzelmesine hizmet edebileceğini düşündüğüm paylaşımlar yapılmaya başlandı. Ama yine genel hal aslında ondan çok farkı değil. Ben bu belgeseli şöyle bir amaç için yaptım. Evet bunları es geçmedim, bunları ima ettim ama benim asıl daha, daha fazla yapmaya çalıştığım şey, bütün bunlara rağmen aslında biz bu sorunun üzerinden bu sorunun üstesine, için de sorun çünkü sorunu yaratan da biziz aslında bu sorunun üstesinden gelemeyecek bir toplum değiliz ve e, bunun için gerçekten var gücüyle mücadele eden, bütün kaynaklarını seferber eden illa maddi bir şeylerden bahsetmiyorum, bütün zamanını bütün hayatını buna adamış olan insanlar var ve bütün yük maalesef onların omuzlarında ben istedim ki bu belgesel aslında sokak köpekleri etrafında neler dönüyor... ...ne gibi düzelmesine yönelik neler yapılıyor ve onlara nasıl el verebiliriz... ...onlar yaygınlaşırsa ne oluru biraz görünür kılmak aslında, göstermek. Yani belgeselin gösterimini gördükten sonra şey gibi yorumlar yapanlar var... ...işte ben geleceğim ama yürek dayanır mı o acıları görmeye falan... ...evet olay trajik ama bu belgesel öyle bir belgesel değil... Evet. Onu burada söylemiş olmaktan da Lo'yu da çok böyle e, rahatladım aslında çünkü köpeklerle alakalı bir belgesel e, izleyeceğinizi duyduğunuz zaman ilk önce o sosyal medyada ve ana akımda da daha çok gördüğünüz o vahşet görüntüleriyle ilgili bir şey izleyeceğinizi düşünüyorsunuz doğal olarak ama köpek filmi öyle bir film değil köpek filmin daha e, umut veren bir yerde duran benim istediğim şey de o, umut vermesi aslında bir köprü olması. Evet ben de aslında ilk film başladığında e, acaba neler göreceğim dedim. Çünkü hayırsız ada katliamını hatırlayarak başlıyoruz filme. Hı hı. E, bu programın ilk bölümünde de bahsetmiştim. 1910 yılında e, burada İstanbul'da yaşanan bir olay hayırsız ada katliamı. On binlerce köpeğin telef edildiği bir e, olay. Ve onu hatırlayarak başlıyoruz ve filmin ilk mesajı da bu katliamın aslında hala devam ettiği. Kesinlikle. Şu anda. Ee, o yüzden de diyorsun ki tabii eyvah herhalde bu katliamı bize gösterecek Kesinlikle. film neler olduğunu ama e, öyle değil göstermiyor. Ama dediğin gibi aynen e, korkunç sahneler göstererek değil ama ne olduğunu sen anlıyorsun. Yani o katliamın neden devam ettiğini film veriyor gayet güzel bir şekilde görsel olmasa bile. Bir de e, bahsettiğin gibi benim en çok sevdiğim e, yanı da bu hayvanların mücadelesini, sokak köpeklerinin yaşama mücadelesini onları yaşatmaya çalışan insanlarla birlikte vermesi. Çünkü biz o insanları görmüyoruz, ama aslında sayıca hiç de az değiller hı hı. Türkiye'de. Ya biraz görünmeyen kahramanları gibi onlar sokağın bence. Hı hı. Çok çok çok doğru söyledin. Bir de köpeklerin de zaten doğru temsil edilmesi gerekiyor. Yani onların da bir takım hakları var. Bizler ne kadar onları ihlal ediyor olsak hiç esas sayıyorsak da onların da gerçekten o ...asaletine yakışır bir şekilde teslim edilmesi... ...onların da orada bire, birer birey olarak, Racan bire can olarak teslim, e, temsil edilmesi... ...çok kıymetli, kıymetliydi ve öyle de oldu. Umarım öyle geçer izleyiciye de. Evet, e, belgeselde hem köpek karakterleri tanıyoruz. E, başlarından birçok şey geçmiş, orada da anlatıyorlar... ...bizzat ilgilenen, onlarla ilgilenen insanlar anlatıyor bunu. Hem de insan karakterleri e, tanıyoruz şey bir, bir, bir parantez bir virgül bir bir şey açmak çok uygun olur bence şimdi bu insanların sayısı az değil ve e, maalesef bu insanların önemli bir kısmının başka bir hayatı yok aynen, bu çok aynen. üzücü bir şey yani birileri evet bir bazı köpekler hayatta kalıyor ve bu birilerinin çabası sayesinde ama benim hayatına girdiğim özellikle bu belgesel sayesinde aracılığıyla hayatına girdiğim insanların çok önemli bir kısmının maalesef Kendine ait bir alanı, alanı hayatı, zamanı hiçbir şeysi kalmamış. 7-24 değil mi? 7-24, evet evet. Olur. Hiç yani. Hiçbir şey olmasa evine gidiyor, telefonu çalıyor. Şurada şöyle bir şey var diyor. Hiçbir şey olmasa daha yeni işte biraz önce gündeme her gün bakıyorum ne oluyor diye. Ee, yeni bir zehirleme olayı olmuş. Arkadaşlar cimer yapalım diye birisi orada işte kendini paralıyor. Yani. Bir şekilde suçlular bulunsun ve alansın diye. Ama maalesef o da takip ettiğini sen de diyorsun biliyorum. Hı -hı. O yüzden... ...ceza boyutu da yok zaten, yani çok problemli bir şey. Yani filmin mesajlarından biri de e, bu yükü onların omuzlarından alıp paylaşabiliriz aslında, değil mi? Yani bu hani sokak köpekleriyle ilgili. Çünkü e, hem STK'lar hem belediyeler, e, hem bireyler, yani birçok insan aslında işin ucundan tutabilir. Kesinlikle Tutuyordu aslında bir yerde. Zaten biz uzun vadede kalıcı bir sisteme normal daha normal bir topluma dönüşmek istiyorsak belediyelerin, gönüllülerin, derneklerin ve hukuk sisteminin birlikte çalışması gerekiyor. Yani bu tek başına o benim belgeselde gözüken ya da gözükmeyen gönüllülerin yapabileceği ya da belgeselde yine gözüken o iyi belediyenin sadece üstesinden gelebileceği ya da her şeye rağmen tek başına sağlam bir hukuk sistemi bile olsa mutlaka bir şeylerin önünü kesecektir. Çok caydırıcı olacaktır ve çok değerli ve önemlidir ama tek başına o da her şeyi normalleştirmeyecek. Ben buna inanıyorum. Yani çok acil bir şekilde çok sağlam bir hukuka kanunlara ihtiyacımız tabii ki var. Ama bütün diğer bileşenlerle birlikte çalışması gerekiyor. Ve kanunun da çalışması gerekiyor tabii. Yani şimdi halihazırda hazırda var olan 5199 sayılı kanuna baktığınız zaman... ...baktığınız zaman bir sürü bir şeyi iyi kötü bir şeyleri söylüyor. Hiç yok değil yani bir şeyler var. Ama, Ama uygulanmıyor. Evet acaba? yani hani problem o. Evet. Sağlam bir hukuk uygulanan bir hukuk lazım bize. Şimdi onu da soracaktım. Sen tabii film çekim süreci iki, iki buçuk yıl sürdü demiştin. Hı hı. Bu süreçte tabii sürekli bu konuya odaklı kaldım. Birçok yeri e, gördüm. Birçok belediye barınan da gördüm. E, İzlenimlerin neler? İzlenim, en, en önemli izlenim. Şimdi iyi be, yani belediyeler var. İyi belediyeler var. Kötü belediyeler var. Berbat belediyeler var. Böyle kademe kademe. Bir noktada baktığım zaman benim gördüğüm şey bunların hepsinin aslında nasıl bir yer olacağı. O, ...oradaki görevli amirin, başkanın kimse bu, vicdanına kalmış durumda. Yani oranın hı hı. başkanı ya da oranın veteriner işleri müdürü... Hı hı. ...eğer vicdanlı bir insansa, vicdanlı bir adam, vicdanlı bir kadınsa... E, ...orada işler iyi gidiyor. Hı hı. Ama şunu söylüyoruz her zaman her yerde... ...bu iş bir insanın vicdanına kalamayacak kadar kıymetli bir iş... ...çünkü orada bir canlının e, yaşam hakkı, yaşamın söz konusu... Bu, bu böyle bir tarafı var bunun benim daha çok gördüğüm şey hepsinin aslında birer hapishane olduğu çok Hı. önemli bir kısmının. Çünkü neden öyle bir, bir cümle kuruyorum en iyi şartlarda bile olsa yani her şeye verirse dünyanın en iyi mamalarıyla da beslense bu hayvanlar birkaç metrekarelik kafeslerde sağlıklı bir hayvanın kapatılıyor olması... ...son derece acımasızca bir şey... ...çok son derece vicdansızca bir yaklaşım bence. Sosyal canlılar bir kere değil mi? Yani, yani hem birbirleriyle hem insanlarla... ...iletişim, etkileşim halinde... Tabii. ...olmak isteyen varlıklar yani... yani ...detkesine giriyorlar tabii öyle. Kesinlikle, koşamayan Haliyle. köpek olur mu yani? yani. yani koşamıyor hayvan hı hı. birkaç metrekarede... ...ve türünü koklayamıyorsun... ...hiçbir temasın yok, oyun oynayamıyorsun... ...hiçbir paylaşımın yok. Korkunç bir şey. Hem şey vurgusu çok önemli... ...sağlıklı bir hayvan vurgusu çok önemli... ...bu merkezlere... Bunlar birer barınak değiller. Bu arada ona vurgu yapmakta fayda var. Bunların varoluş amaçları geçici tedavi ve rehabilitasyon merkezleri bunlar. Burada bunların varlığına da ihtiyacımız var. Yanlış anlaşılmaması gerekiyor tabii ama hangi koşulda var? Kısırlaştırma, aşılama, trafik kazası, camdan düştü, hastalandı, bir şeydi. Hizmetlerini alacak hayvan orada. Her türlü hayvan ihtiyacı olan ve kendi doğasına, kendi yaşamalına bırakılması şartıyla. Yani sağlıklı bir hayvan orada sokakta köpek havlıyor ya da sokak kakasını yaptı diye oraya kapatılması için var olan mekanlar değiller. O paralar orada o kadar milyonluk bütçeler, o kadar hekimler orada, o kadar araçlar, mazotlar aslında bu iş için çalışmıyor. Bizde ama yanlış bir algı var. Ne olacak mesela köpekten rahatsız, işte çocuğum korkuyor, nereye gitsin, barınağa gitsin diyor. Şimdi barınağa ömür boyu kalacakmış. Gibi, evet değil mi? bir de barınağa zaten bilmiyor. ...hani barınak dediği yer onun... Hani ...barınak çok pozitif bir kelime ya... ...zannediyor ki... ...o hayvanlar orada güllük gülistanlık... ...toplar atılıyor, getiriliyor, oynuyorlar falan filan... ...öyle bir dünya yok. Doğru, aynen zaten bu 5199'unda yaptırmak istediği... ...o o maddeni yaptırmak istediği şey bu... ...ama işte uygulanma kısmını konuşmamız lazım. Şimdi istersen bir kısa müzik arası verelim. Tabii. Bugün için seçtiğim bir şarkı var... ...o gelsin... ...Lola Marsh, Bluebird... Darn this throat I've fallen deep before I had the chance to swing it Well I guess my road has turned to dusty border oh. Down and back I'm sinking in my finest dress Tell me, men, am I lost? For I'd rather speak the voice of someone else 94.9 Açık Radyodasınız. Türlerin Yaşam Hakkı Programını dinliyorsunuz. Bugün Köpek Filmini konuşuyoruz. Konuğum Köpek Köpek Filminin Yönetmeni Cem Hak verdi stüdyomuzda. Şimdi güzel bir yere geldik. En son işbirliğinden bahsettik. Sokaktaki köpeklerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmesi için neler yapabiliriz? Film bu açıdan da umut veren bir yerde duruyor dedik. Filmde beni en çok etkileyen sahnelerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum ben. Ee, yarınki gösterimde de e, heyecan olsun. izlerler Gelenler. Şimdi filmde bir yerde bir, bir anda bir cins köpek güzellik yarışması görmeye başlıyoruz. Ee, işte taranıyor, köpekler süsleniyorlar, tüyleri kesiliyor falan. Ee, ve o devam ederken oradaki ortam görüntü değişiyor, ses devam ediyor. Görüntüde sokaklardaki bu sefer terk edilmiş cins köpeklerin kameraya baktığını, size doğru baktığını görüyorsunuz. Hı hı. Ve arkada o yarış, yarışmanın sesi devam ediyor. Ve diyor ki oradaki adam e, cins köpek üretmek çok zor bir şey. Onları alkışlamamız lazım diyor. Üreticileri. Ve, üreticiler. Evet cins, cins köpek üreticilerini alkışlatırken bir yandan ses. Görüntüde siz e, sokaktaki sahipsiz ve terk edilmiş canların size baktığını görüyorsunuz. Yani orada ben gerçekten çok etkilendim. Çünkü e, bir yerde şey gibi yani hani geçmişi geleceği gibi yani geçmişte belki o sokaktaki köpekler de taranıp paklanıp böyle tertemiz tutularak yaşıyorlardı. Sonra sokağa bırakıldılar gibi oldukça vurucu bir şey. Buradan Hı -hı. şuna gelmek istiyorum. E, bu cins köpek sevdası ve köpek satın almak yani Hı -hı. bir hayvanı mal gibi alıp satmak e, bir meta gibi Hı -hı. işte üstelik çok faiş fiyatlara. <Gülüyor> ee, müthiş bir sektör var orada ne yazık ki cins hayvanlar üstünden dönen ee, ve bu ısrarın nelere sebep olduğunu da aslında film gösteriyor değil mi yani hani o sokaklardaki <Gülüyor> e, bu kadar popülasyonun çoğalması da e, bir yerde terk edilen hayvanlardan dolayı da tabii önemli bir ayağını da oluşturuyor yani şimdi barınaklara o barınak dediğimiz yerler, o merkezlere gittiğiniz zaman e, köpeklerin çok ...önemli bir kısmının aslında cins köpeklerden oluştuğunu görüyorsunuz. Tahmin edebiliyoruz herkes tahmin edebilir ne olduğunu. İşte bir heves uğruna alınıp, hediye edilip, çocuğumu öğrensin, hayvan tanısın falan diye alınıp... ...havladığı çok hareketli olduğu için ya da bilmiyorum bir neden dolayı... Çiş yapıyor, da, çiş yapıyor. bu. İşte kokuyor bu. Evet. İşte, kızımla anlaşamıyor falan, anlaşamadılar, araları da olmadı fazla hı hı. deyip... ...aslında bir şekilde terk edilen köpekler... ...zaten o merkezlerde varlar... Ee, ...çok ilginç bir şekilde şeylerde de görüyorsunuz... ...büyük oran bunlardan oluşmuyor... ...yani benim gözlemim bu oldu... ...ormanda ve arazi... ...bu orman arazi dediğim yerlerde... ...şehir merkezinden uzaktaki... E, kö kö ...köpeklerin... ...topluluk halinde yaşadığı... ...yaşamaya çalıştığı... ...aslında yaşam mücadelesi verdiği yerler... ...oralarda bile... ...bunları görebiliyoruz... Ee, ...aslında çok önemli bir kısmını sen zaten söyledin... ...hani o... ...bir zamanlar o köpekler de oradaydı... ...şimdi başka yerdeler, kafeslerdeler... ...gibi bir tarafı çok önemli... ...bir tarafıyla yine sen biraz vurgu yaptın tabii... ...müthiş bir endüstri... ...yani hayvan endüstrisi acayip bir endüstri... Ee, ...şeyi sen çok daha iyi biliyorsun tabii... ...et süt meselelerini... Hı hı. Ee, ...ama evcil hayvan meselesinin... ...etrafında da konusunun etrafında da... ...gelişen çok büyük... ...böyle milyar dolarlarla... E, ...ifade edilen bir endüstri var... ...köpekler ve hayvanlar dediğin gibi bir metal gibi böyle alınıp satılıyorlar ki bu hiç kabul edilemeyecek bir şey. Ama sadece bu da değil, bununla beraber bir takım çok lüzumsuz yan ürünler de satılıyor. E bir mama diye bir şey var aslında, hiç bu belgesel buna temas etmiyor ama... ...böyle bir belgesel yapıyorsanız biraz bu kısmına da bakmanız gerekiyor. Mama endüstrisi diye bir şey var. O mamaların ne kadar sağlıklı olduğu var. E biz kolay bir şekilde bir kapa işte bir bardak onun kabına bir mama döküp evden çıkıyoruz iş çok kolay ama o döktüğümüz o kuru mamalar ömürlük o 10 yılda 5 yılda o hayvanların böbreklerine ya da sistemine ne yapıyor hangisine kadar iyi sırf tuz oranı ne vesaire bir sürü bir şey var onun için o endüstri maalesef çok acımasız bir endüstri ve onun bir ayağını da aslında o belgeselde o güzellik yarışması ve o lüzumsuz bir sürü ürünün satıldığı e, fuar ortamında da Görebiliyoruz yani bir şekilde aslında bir insanlaştırmaya çalışma çabası e, orada var. Evet e, dediğin gibi yani bu kadar e, bu sektördeki bu harcanan kullanılan parayla aslında birçok e, proje belki de yapılabilirdi değil mi? Yani sokak hayvanları için sahiplendirme projeleri olabilirdi. E, sokaklardan kurtarmak mümkün olabilirdi yani Kesinlikle. böyle bir kaynakla. E, tabii o kaynak yani kar meselesi. ...çok önemli. O kar getire, Sokak hayvanlığını... ...kurtarmak onlar için karlı bir şey değil herhalde. Aynen öyle. Peki az vaktimiz kalmış. Hı. Kısaca sana şey sormak istiyorum... ...Türkiye'deki gelişmeleri, hayvan hakları konusundaki gelişmeleri nasıl görüyorsun? E, çünkü aktivizm görüntüleri de var, e, eylemlerden görüntüler görüyoruz filmde. Hı hı. Üç farklı eylemden, e, kısaca yorumdan alayım. Okumda. Sadece üçü var, çok fazla eylem var. Anlık hı hı. tepkiler çok önemli ve ben bunu bu anlık tepkileri verip bir yerlerde toplanabiliyor olmamızı çok önemsiyorum. Ancak devamının gelmediğini görünce de bayağı bir üzülüyorum... Bir meydanda toplanıp da bir takım basın açıklamalarıyla sloganlarla orada bulunmak... ...bütün sorunun çözülmesi için ya da o o etkinin devam edebilmesi için yeterli olmuyor. Onun sürdürülebilir bir tepki olması gerekiyor. Ama kamuoyunu bununla meşgul edebiliyor olmak ve etmek bence çok kıymetli. Üniversite gruplarının çok içine girdim. Çok güzel çalışmaları var. Ee, bayağı bir şeyler konuşuluyor. Zaman kalmadığı için anlatmayacağım ama... Hmm. ...STK'lar çok ciddi çalışıyor. Ee, barolar... ...hayvan hakları komisyonları kurulları var... ...hukuk tarafından güzel çalışmalar yapıyor... ...gönüllüler için zaten bir şey söylemiyorum... ...gönüllüler hep kendilerini... <gülüyor> ...böyle taşın altına... ...elini her şeyin altına koyan insanlar... ...akademisyenler yine yazar... ...bunlarla ilgili fikir üretiyorlar... ...ve yayınlar yapıyorlar... ...bence bu da çok kıymetli... Ee, ...ismini vermeyeceğim ama çok daha yeni bir holdingin... ...bir çalışmasına girdim... ...o holding kötü sanata çok değer veren bir holding... ...bunu zaten biliyordum ama... ...çok güzel bir ekip kurmuş ve hayvan hakları meselesi... ...sokak hayvanı meselesiyle ilgili bir pilot bölge seçmiş. Ve o bölgedeki sokak hayvanlarının... ...şartlarının daha iyi olabilmesi için... ...bir şeyler çalışıyor ve o... ...model tutarsa onu bütün Türkiye'ye... ...yaygınlaştırmak gibi bir hayalleri var. Yani biraz önce söylediğim o bileşenler ve... ...holdinglerin de aslında... ...bunun içinde olabilmesi bence... ...ileride güzel şeyler... E, ...kazandıracak bize göreceğiz. Yani umut verici görünüyor diyorsunuz. Olacak. Olmak zorunda başka bir çaresi yok yani olacak. Aynen. Peki istersen duyurularımızı da yapalım en son e, yarınki gösterimle ilgili. Evet şu benim çok önemsediğim bir e, duyuru çok hızlıca onu yapayım. Köpek filmi e, yarınki gösterimle birlikte sesli betimlemeli olarak da e, görme engelliler tarafından izlenebilecek. Bunun için çok heyecanlı ve çok mutluyum. E, uzatmamak için yani destek olanlar var bu projeye sesi betimleme meselesine saymayacağım. Çünkü süremizin bittiğinin <gülüyor> farkındayım bakışlarından. E, <gülüyor> hepsine çok teşekkür ediyorum. ...başta kendi üniversitem olmak üzere tabii ki... Ee, ...gösterim olanı tanıyan başka sinema... ...çok önemli benim için... Ee, ...yarın saat 21'de Kadıköy Sineması'nda olacak köpek filmi... ...başka gösterimleri de olacak İstanbul'da ama şu an tarihi belli evet, değil... ...sosyal medyadan takip, takip etsinler... ...30 Mayıs'ta da Ankara... ...köpek filmi de sosyal medya hesaplarımız... ...oradan her türlü bilgiyi mesaj yazarak da alabilirler... Bilet de alabilirler... ...ben çok kısaca bir duyuru daha yapmak istiyorum... Bir etkinlik duyurusu bu hafta sonu için bir söyleşi ve imza günü. Zülal Kalkandelen'in biliyorsunuzdur eminim çoğunuz gazeteci, yazar ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen'in bir söyleşisi olacak. Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali kapsamında bu pazar 26 Mayıs Pazar günü Göztepe Özgürlük Parkı'nda saat 15.20'de söyleşisi var. Söyleşisinin adı Doğa İsyan'da Çözüm Veganlık'ta. Ve saat dört buçukta da onu takiben imza günü var. Çünkü e, Zülal Kalkandeli'nin kitabı, Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü e, kitabı ikinci baskısını yaptı. Daha genişletilmiş bir e, versiyonunu. Kendisini de bu programda konuk edeceğiz. E, çok heyecanlıyım bunun için önümüzdeki haftalarda. E, aynı zamanda bu festival üç gün sürüyor. 24-26 Mayıs arasında ve e, Bağımsız Hayvan Hakları topluluğu da bir standa olacak. Burada veganlıkla ilgili ve aktivizmle ilgili sorularınızı yanıtlamak için... ...bekliyor olacaklar. Bu vesileyle kapatırken de... E, ...diyelim ki... ...inşallah bu köpek filmi... ...de bir başlangıç olur ve... ...hem sokak hayvanlarıyla ilgili hem de farklı hayvan türleriyle ilgili... Yer, ...yerli yapım belgesellerimiz... ...artar diliyorum. Mesela et süt sektörü bahsettiğim gibi... ...orada yaşamaya çalışan hayvanlarla ilgili bir... ...yerli belgesel yapılsa bence... Harika olur. Biraz önce, çok kısacık bir şey söyleyebilirim. Biraz önce bir arkadaşım mesaj attı. Şey diyor. E, umarım bu belgeseli yıllar sonra izleyip hayvanlar o zamanlar ne kadar kötü davranılıyormuş evet. diyeceğimiz bir topluma dönüşürüz diyor. Ben de bunu temenni ediyorum. Umuyorum. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Konuğumuz e, köpek filminin yönetmeni Cem Hak verdiydi. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben de.